Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve anâ Resulillah. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kaç yılında doğdu ve öldü? Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin doğum tarihi hakkında bir takım görüşler var. Ancak doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Yani bunun sebebi o sırada Araplar arasında belirli bir takvimin kullanılmamasıydı. Farklı hesaplamalara göre Hz. Peygamber'in doğum tarihi 20 Nisan yani Rabi'l-Evvel ayının 9. günü 571 yılında veya 17 Haziran Rabi'l-Evvel ayının 12. günü 569 Pazartesi şeklinde belirlenmektedir. Yani bu hususta görüşler ileri sürülmektedir. Önceki ve sonraki alimler Hazreti Peygamber'in doğum gününün belirlenmesinde ihtilafa düşmüşlerdir. Onun Rebiül Evvel ayının 12. günü doğduğunu söyleyenler vardır ki tabi hepimizin bildiği gibi meşhur ve yaygın olan görüşte budur. Bir görüşe göre yine Rebiül Evvel ayının 10. günü bir başka görüşe göre de sekizinci günü dünyaya geldiği ifade edilmektedir. Ancak bunlar zayıf görüşler ve kabul edilmeyen görüşlerdir. Alimler Hazreti Peygamber'in pazartesi günü dünyaya geldiğinde görüş birliği içindedirler. Tarihi araştırmalara göre Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününe ilgili ortaya atılan günlerin içinde Rabi'l-Evvel ayının dokuzuncu gününden başka Pazartesi olan başka bir gün yoktur. Pazartesi günde de ittifak olduğuna göre bu tarih daha doğru gelmektedir. Hz. Peygamber'in doğumu miladi takvim itibariyle 20 Nisan 571'e tekabül etmektedir. Bu tarih ilk bahar mevsiminde Rabi'l-Evvel ayının ilk yarısında ve bir pazartesi günü doğduğunu göstermesi açısından yeterli bir delildir. Matematiksel olarak doğruya en yakın olan tespit ise Rabül Evvel ayının yine dokuzuncu günü oluşudur. Yani peygamberimiz miladi 571 yılında doğmuş ve 632 yılında vefat etmiştir. Bu tabi Rabül Evvel ayının 12'si pazartesi günü Vefat tarihi de e, Rebül Evvel ayının 12'si pazartesi günü olmuştur. E, peki burada farklı rivayetlerin geçmesi ölümü hakkında, Peygamberimizin vefatı hakkında farklı rivayetlerin geçmesi, e, yani 61 yaşında mı öldü, 63 yaşında mı öldü? Bu fark çıkıyor, bu nereden kaynaklanıyor diye bir soru sorulursa, ona da şöyle diyebiliriz. Bilindiği gibi Miladi takvim 365 günden oluşmaktadır. Hicri takvimde 355 günden oluşmaktadır. Bu aradaki 10 gün fark nedeniyle hicri yani hicri takvime göre 63 yaşında 63 sene yaşamıştır Peygamberimiz. Ancak Miladi takvime göre 61 yıl yaşamıştır. Aradaki fark buradan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Peygamberimiz Rabi'ül Evvel ayının 9. günü Pazartesi günü 571 yılında doğmuş ee, ve Rabi'ül Evvel ayının 12'si Pazartesi günü de yine vefat etmiştir. Bu tarihler e, 20 Nisan 571'de doğması ve 8 Haziran 632'de vefat etmesi anlamına gelmektedir. Doğumu ve vefatı bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Tabii biz bunu araştırmalarımıza göre söylüyoruz. Ölüm hakkında bir tereddüt bulunmamakta, doğum tarihi hakkında farklı görüşler ortaya konulmaktadır. Bu izahattan sonra sözümüzü en doğrusunu Allah bilir diyerek neticelendirelim.